Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Benge Akbulut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar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 <gülüyor> Bugün e, aynı şekilde bahsetmekten devam edeceğiz. E, şimdi Yunanistan'da belki bahsettiğimiz diğer örnekler, işte Arjantin'deki işgal fabrikaları ve e, Mondragon kooperatif alından farklı olarak e, bu tür dayanışma ekonomilerinin ya da alternatif ekonomilerin örneklerini nasıl diyeyim imalat sanayinde e, daha fazla yani imalat sanayinde değil daha fazla servis yani hizmet sektöründe. görüyoruz. Ee, bir yandan da işte e, işte gıda, gıdanın örgütlenmesi gıdanın dağıtılması e, veya sağlık hizmetleri ya da altyapı hizmetleri gibi aslında krizle çöken bir takım hizmetlerin yerine e, insanların özel dayanışma örgütlenmeleri koymaları e, çok <gülüyor> daha yaygın olarak bir Bir de tabii şey çıkan. değil mi ee, özellikle serviste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 Yani kimse artık atıkları toplamıyor ve geri dönüştürmüyor olduğu için vatandaşların yaptığı hem de daha işte su ile ilgili özellikle mesela Selanik'te çok heyecan verici bir şey gördük hareketlenme. 2007 yılından itibaren Selanik'in su ve kanalizasyon işletmelerinin özelleştirilmesi gündeme geliyor. Ee, ve 2007 yılından itibaren bu özelleştiren Bu da bence ilginç bir nokta özelleştirilmesi planlanan e, Eyat yani İkisi <gülüyor> selanin e, işçileri yani işten çıkarılacak olan işçilerle kentiler beraber bir mücadele yürütmeye başlıyorlar suyun özelleştirilmesine karşın önce bu bir özelleştirilmemeli ve kamuda kalmalı e, olarak ilerleyen e, hareket daha sonra ...bir yani kooperatif kolektif su yönetimi olmalı ya doğru evliliyor. Ve yaklaşık 50'ye yakın e, vatandaş mahalle inisiyatifi var e, bu konuda çalışan. Yani oluşuyor o dönemde. E, ve daha sonra bunlar Soste Tomero yani su, herkes için su, e, herkesi su hareketi içinde koordineli devam etmeye başlıyorlar. Burada ortaya çıkan e, heyecan verici bir e, aslında...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 Ee, <gülüyor> bir hareket ee, işte buna benzer enerji kooperatifleri yani enerji üyelerin e, enerjinin nasıl yani mahallenin bütün her yani herkes mesela o enerji kooperatifleri mi oluyor ve e, enerjinin nasıl dağıtılacağı, nereden alınacağı vesaire gibi kararları kendilerinin verdikleri fiyatlamasını kendileri yaptıkları aslında 4-5 tane örnek var aynı şekilde atık yönetiminde de var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 Fikret'in birkaç program önce bahsettiği bahro şeyinden düşünürsek... ...yani bir kooperatif yapının içinde... ...iş bölümünden dolayı olan oluşabilecek yer karşıda karşı da... ...bir önlem olarak bunu yapıyorlar. Pagaki'nin şey tarafı, yine ilginç bir tarafı... ...mesela o ay ya da o hafta çok fazla para kazanmış da olsalar... Ee, şeyi ver saatlik ücretleri değiştirmiyorlar yani ne varsa bölüşelimdense saat başı sekiz avro gibi fix bir ücret tak e, anlaşmışlar ee, işte çalışma saatleri de belli ona göre maaş veriyorlar onun dışında kalan artı değer e, bir rezerv fona konuluyor bu rezerv fon işte ne bileyim izin durumlarında kullanılması için <gülüyor> hastalık ya da doğum izinlerinde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 Ee, ve sadece küçük esnafa ve bireylere satış yapıyor yani kesinlikle süpermarketlere ya da e, büyük şirketlere satış yapmama e, prensibini e, şey yapmış genel ee, gidişat nasıl yani işleyiş anlamında e, başarı e, başarılı mı evet, evet, evet yani onu bir e, değerlendirmek nasıl olacak? O konuda aslında yani bu bahsettiğimiz e,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 Çok daha zaten şey yani yine deyim yerindeyse dört elle sarılarak etmişlerden evet, çalışıyorlar. Yani çalışıyor bu oluyor. müştereklerin trajedisi denen <gülüyor> hikaye <gülüyor> Aynen, doğru değil yani. <gülüyor> e, bir yandan da bunu da aslında yine çok e, ana akım iktisadın biraz görmeye başladığı şeylerden bir tanesi de e, işin nasıl örgütleneceği, kimin kaç saat çalışacağı ya da işte o işin tam olarak nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili aslında işletmenin içinde verilen kararları.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 E, ayakta kaldığını ya da e, başarılı olduğunu bu kadar e, işte çiçeklenip <gülüyor> açtığını görmemizin nedenlerinden bir ikincisi aslında Yunanistan'da bu tür alternatifleri eee in alan, en başta örgütleyicisi olan insanların çoğu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 Yani bir kahveyi çalıştırmak ya da bir e, işte var olan bir altyapı sisteminin yönetimiyle ilgili bir kooperatif oluşturmak. E, en başta çok fazla para e, koymayı ya da çok fazla borçlanmayı çok gerektirmiyor. Itilmiyor, evet. O önemli. Ee, aslında ama bu e, bir de e, şey açılım e, diyebiliriz. Sonuçta e, işte biz alternatif ekonomiler, dayanışma ekonomileri derken çok...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 E, hemen yapılabilir ve çok da güçlendirici ve hatta verimlilik katıcı bir e, örnek bile olabilir. Bir evet, burada mevzuat engellerini de tabi hafife alamam. Evet. Yani K136'da evet. örneğinde olduğu gibi bir engelleyici... Evet. şey yapılan müdahalelerde ...bulunabiliyor ama asıl engel herhalde zihni yani. Zihnimiş. Evet. Değil mi? Onu aşınma bu, bunu ancak.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 Yani çok pesimist ve aslında altı dolu olmayan, yani, yani kapitalizm o kadar güçlü ki biz buna alternatif bir şey yapamayız. Yani alternatif dediğimiz şey alternatif olarak kalır e, ve başarısız olur diye e, görme evet, meyli. Zihni engelden de onu kastetmeye evet. çalışmıştık. Ve zaten. neredeyse yani aslında bu alternatifi destekleyeceğini düşündüğünüz insanların o alternatifin e, tökezlemesini arzular hale geldiğini bile görüyoruz. Ee, ama bunun yerine e, yani kapitalist şirketler de batıyor. Yani büyük ihtimalle alternatiflerden daha çok batıyorlar. Onlar da tökeziyorlar ve onları da ayakta tutan başka bağlar ve ağlar var. Yani bir alternatifi de ayakta tutacak e, dayanışma ağları ve başka bir kültürü de oluşturmak aslında bize düşüyor e, demek lazım. E, 9.31 olduğu için ben <gülüyor> <Evet>. susuyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. İyi konuşmaya Devamlı devam ediyoruz. ediyoruz, evet. ediyoruz. Evet. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.